Baş, Yaşam İçin Teknoloji Merhaba, CNN'den Ben Beskot ve Laura Hinen'in haberine göre Çin hükümeti 2025 yılına kadar ülke çapında plastik kirliliğini azaltma amaçlı yeni bir plan açıkladı. Açıklamasında Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu çok sayıda tek kullanımlık plastiğin hem üretiminin hem de kullanımının ülke genelinde yavaş yavaş aşamalı olarak kaldırılacağını söyledi. Yeni politika plastiklerin ülke genelinde belirli bir süre içinde yasaklanacağını belirten ayrıntılı bir zaman çizelgesi içeriyor. 2019'da Kolumbiya Üniversitesi ve Xi Qiang Üniversitesi'nde yapılan bir ortak çalışmaya göre Çin, dünyadaki plastik ürünlerin %29'undan fazlasını üretiyor ve bunu dünyanın en büyük plastik üreticisi haline getiriyor. Ülke aynı zamanda dünyanın en yüksek plastik kullanıcısı. Dünya Ekonomik Forumuna göre Çin'in Yangtze nehri okyanusa dünyadaki diğer tüm su yollarından daha fazla plastik kirliliği taşıyor. 2018'de Çin çevresel kaygıları dile getirerek artık diğer ülkelerin geri dönüşüm için plastik atıklarını kabul etmeyeceğini açıkladı. Açıklanan yasakların üstüne Çin hükümeti parçalanabilir veya geri dönüştürmüş plastik ürünlerin kullanımını teşvik edeceğini ve kapsamlı geri dönüşüm programları oluşturacağını söyledi. Belgede komisyon plastik kirliliğini azaltmanın insanların sağlığı ve güzel bir Çin inşası için önemli olduğunu söylüyor. Dünya Ekonomik Forumu'nun yayınlanan 2020 Küresel Riskler raporuna göre önümüzdeki 10 yıl içinde dünyanın karşı karşıya olduğu en büyük 5 zorluğun tamamı ilk kez çevre sorunlarıyla ilgili. Rapor İş Dünyası, Hükümetler ve Yardım Kuruluşlarından 750'den fazla karar vericinin yaptığı ankete dayanarak bu yıl dünyanın karşılaştığı tüm risklerin iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik kaybı, aşırı hava koşulları, doğal afetler olduğu konusunda fikir birliğine vardı. WWF Dünya Doğayı Koruma Vakfı raporu Bulgularını değerlendirdi ve iklim krizinin yarattığı acil durumun insanların çoğunun aklında olduğunu ve gezegenimizi korumak için acil bir değişikliğe ihtiyaç olduğunu rapor açıkça gösteriyor şeklinde yorumladı. WWF International Genel Müdürü Marco Lambertini, bu rapor nihayet liderlerin gezegenin ve geleceğimizin içinde bulunduğu tehditleri tanıdığını gösteriyor ama yine de harekete geçmeleri gerek. Acil bir önlem alınmadıkça iklim değişikliği ve doğa kaybı ile ilgili riskler milyonlarca insana zarar verecek, ekonomiyi çökertecek. Her yıl doğadan 125 trilyon dolar değerinde hizmet alan şirketler ve yerel topluluklar doğaya bağımlı yaşıyor ve bu onları çöküş ve yok oluşa açık hale getiriyor. Bu riskleri görmezden geliyoruz diye konuştu. Çevresel ve insani felaketleri önlemek için WWF ve ortakları dünya liderlerine bu yıl doğa kaybını durdurmaya ve doğayı 2030 yılına kadar iyileşme yoluna koymayı amaçlayan yeni bir doğa ve insanlar anlaşması yapmaya çağırıyor. The Verge'den Justina Kalman'ın haberine göre bir zincir kahve şirketi yaydığı sera gazlarını azaltacağını ve önümüzdeki 10 yıl içinde çöp deponi sahalarına gönderdiği israfı yarıya indireceğini açıkladı. Ayrıca 2030 yılına kadar operasyonları ve kahve üretimi için çektiği tüm suyun %50'sini korumayı ve yenilemeyi taahhüt ediyor. Şirket ayrıca yeniden kullanılabilir ambalajlara geçmek ve menüsünde daha fazla bitki bazlı ürün koymak gibi daha uzun vadeli stratejilerde açıkladı. Ancak henüz bu uzun vadeli girişimler için bir son tarih belirlemedi ve şirketin hedeflerine nasıl ulaşacağına dair düşündü. Çok da az ayrıntı var ne yazık ki. Son 10 yılda plastik kirliliğinin artması pipet gibi tek kullanımlık plastiklerden kurtulmaya teşvik etti insanları. Bu yılın sonunda şirketin küresel olarak plastik pipetleri aşamalı olarak ortadan kaldırarak başka bir ölçüt bulması bekleniyor. Bunu yapmak için şirket fincan tarzı kapaklar çıkarıyor. McCarran gelecekte şirket bir gün artık tek kullanımlık kaplar kullanmamaya karar verirse... Müşterilerin bir termos ödünç vermek için para yatırmalarını sağlayan bir program da olabileceğini söylüyor. BBC'nin doğa belgesellerindeki anlatımıyla bilinen Sir David Attenborough yaklaşık 30 yıldır iklim kriziyle ilgili farkındalık yaratmak için çalışıyor. BBC'nin iklim değişikliğiyle ilgili özel yayınını içeren röportaj veren Attenborough, durumun kriz noktasına ulaştığını söyledi, Avustralya'daki yangınların, Bu uluslararası krizin en büyük kanıtlarından biri olduğunu söyleyen Attenborough, büyük bir değişimin gerekli olduğunu söyledi. Ünlü belgesi ayrıca Attenborough, değişimin Çin'den başlaması gerektiği önerisini de dile getirdi. Nitekim Çin'de bu haberde yer aldığı gibi plastik kirliliği konusunda çok ciddi adımlar atmaya başlamış. Aynı adımları daha da derinleştirerek iklim krizinde de görmek istiyoruz. Aydın'ın Söke ilçesi ile Muğla'nın Milas ilçesi sınırında bulunan Bafa Gölü kıyısında büyük bir çevret alanı yaşandığı bildiriliyor. Göl kıyısına uzanan beş parmak Dağları'na kurulan Maden Ocakları yaklaşık 8 bin yıllık geçmişi bulunan Kral Yolu ve diğer antik kent kalıntılarını tehdit ediyor. İddialara göre Koçarlı'nın Bağarcık Köyü'nden Söke'nin Karakaya ve Köprü Alan Köylerine uzanan bölgede bulunan Kaya resimleri yok olmak üzere. Gelen haberlere göre dağda çoğalarak açılan maden ocakları dinamit patlatıyor ve kayaların altındaki prehistorik pek çok kaya resmi tahrip oluyor. Buradan yetkililere seslenelim. Bu konuda acilen harekete geçilmesi gerekiyor. Bafa ve Beş parmak Dağları ve antik kalıntıların kurtarılması için. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin Geleceği